Ağuzzu biledihi mne şeytanir rajiin Bismillahi r nahmedu ve nesayinuhu ve nestafiro ve naguzzu biledihi min şurur enfü ve min syyata amalina Men yehtihi Allahu fela mudillale ve men yudlil fela hadiyle ve ışşadu anla ilahidla Allahu wahtehu la sharikale ve enne ve rasuluh. E mabad fe inne istakall hadis kitabullah ve hayral hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mütefâtıha kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînler. Tefsir dersimizde Taha suresinin 115. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Andolsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o terk etti. Onda azimde bulmadık. İbn Abbas radıyallahu insana verdiği sözü nisyân ettiği için, yani unuttuğu için insan adı verilmiştir. Yani insan kelimesinin kökü nisyan kelimesinden gelmekte. Yani insan çokça unutan e, demektir diyor İbn Abbas Radyo'ya. Yine İbn Abbas Radyo'ya bu ayetle ilgili olarak fennesiye kelimesi terk etti demektir. وَلَمْ نَجِدْ lehu azma ifadesi de biz onu azimli kılmadık demektir. Katade Rahimullah'ta azimle kastedilen sabırdır demiştir. Yani onu sabırlı bulmadık demek oluyor katade yayın olan bu göre. Burada evet Adem Aleyhisselam bir Nebi Nebilerin ilki e, unutuyor, terk ediyor. Yani buradaki Nesa terk etme anlamındadır. Yani verdiği ahdi terk etti, unutarak terk etti. Evet. Bunda kastı da değildi. Azimli de değildi. Bu konuyla ilgili Süddi Rahimallah'tan şöyle bir rivayet var. Burada vermiş miyiz? Olum mi yok. Evet. İblis Adem Aleyhisselam'a Adem ve Havva aleyhisselama tuzak kurduğu zaman Allah adına yemin ederek bu tuzağı kuruyor. Yani Allah Azze ve Celle şu ağaçtan yemeyin diye yasakladığı zaman İblis ona yani o ağaç derken o ağacın cinsi değil sadece muayyen belirli ağacı yasakladı Allah Azze ve Celle ama onun cinsinden olan falanca ağaçtan yiyebilirsin diye başka bir ağaçtan yani aynı cinsinden meyveden yiyebilirsin diye böyle bir tuzak kurdu ve bunda da Allah'ın adına yemin etti. Yani bu işte daha önce Bakara suresinde de anlatıldığı gibi bundan yemezsen şayet cennette ebedi olmayacaksın gibi çeşitli yalanlar da söyledi. Fakat bu yalanında Allah'ın adına yemin ederek bunu söyledi. Adem Aleyhisselam şöyle dediğini naklediyor işte Süddi İranullah İsrailiyat kaynaklı yani bu bilgi. Yani ben bir kimsenin Allah adına yemin edebileceğini ve bunu da yalan söyleyebileceğini hiç düşünmemiştim. Diyor Adem Aleyhisselam. Yani çünkü bu ilk defa oluyor. Allah adına yemin ederek yalan söylemek. Yani buna ihtimal vermemiştim. Böyle aldatıldığını e, beyan etmiş oluyor. Ve burada Adem Aleyhisselam da iblisin fiilleri arasında da şöyle bir fark var. Mesela e, iblise Allah Azze ve Celle e, meleklerle birlikte Adem'e secde etmelerini emrettiği zaman iblis burada bir gerekçe sunuyor. Akle bir gerekçe sunuyor. İşte onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben daha üstünüm diyerek bunu kabul etmiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrini kabul etmiyor. Bundan dolayı kendisini günahkar saymıyor. Yani yanlış yaptığını da düşünmüyor. Bu sebeple kafirlerden oluyor. Adem Aleyhisselam ise burada bizatihi aslında kendisi günahı kastetmiş birisi değil aldatılmış, iblis tarafından aldatılmış olmasına, yani mazeret beyan etmeye daha layık olmasına rağmen Adem Aleyhisselam ve Hava Aleyhisselam bunlar mazeret beyan etmiyorlar. Bilakis Araf suresinde bildirildiği gibi Rabbena ve lene böyle dediler diyor Allah Azze ve Celle. Yani Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik, yani günah işledik. Ya ''Yok işte bizi iblis saptırdı, şöyle şöyle yollardan geldi, bizi kandırdı, senin adına yemin etti.'' Böyle mazeretler sunma yok Allah Azze ve celle karşı. Bilakis Rabbimiz biz hata ettik, nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen elbette hüsrana uyanlardan oluruz dediler. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı şimdi küfür ehli, şirk ehli veya bidat ile. Sünnet ehlinin günahkar olanları, tevhid ehlinin günahkar olanları arasındaki fark da esasında budur. Yani e, bilad ehli yaptığı yanlışı savunur. Yani yanlış yapar, kitabı ve sünnete muhalefet eder, akılla muhalefet eder, reyle kıyasla neyle ederse etsin. E, kitaba ve sünnete muhalefet eder ve bu muhalefetini de e, süsler kendisine. Yani şu şu sebeplerden, yani bu zamanda bu olmuyor mesela der. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanda onun emrettiği şeyler. Şimdi bu zamanda bunu uygulayamazsın der. Bu bidat ehlinin yaklaşımıdır. Tehid ehlinin günahkarları ise, fasıkları ise, aynı günah işler belki, ama o günahını savunmaz. Yani ben hatalıyım. Yani hata bendedir. Ben beceremiyorum, ben yapmıyorum. E, günah tamamen bana aittir der. Bidat ehli ise öyle demez. Yaptığı şeyin olması gereken olduğunu söyler. Mesela sakalını keser. Yani sakal zaten adettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu zamanda olsa o da keserdi gibi. Bunu söyleyenleri iştirsiniz. Böyle şeylerle yaptığı çirkinliği meşru göstermeye çalışır. Ama tevhid ehlinin günahkarı, yani bunu meşru görmez, tamam bu benim günahımdır. Yani benim bu konuda Allah Azze ve Celle karşı geçerli bir gerekçem de yok. Allah emretmiş, yasaklamışsa bunu, kesmeyi yasaklamışsa, benim burada yapacak bir şeyim yok. Yani bir tevirim söz konusu değil. Bu tamamen benim nefsimin hatası. Nefsime zulmümdür. Bu şekilde. Yani günahı itiraf. Adem aleyhisselamla iblisin arasında buradaki temel fark. Burada işte azimli bulmadık. Onu da azimde bulmadık ifadesi. Bununla da alakalı. Halbuki o unutmuştu. Yani ayetin açık ifadesiyle. Ya Rabbi ben unuttum. O yüzden yani ben suçlu değilim. Bundan dolayı beni işte Dünyaya indirme, böyle bir talebe olmuyor. Bilakis, yani biz nefsimize zulmettik. Bize rahmet et, merhamet et, bağışla diye böyle bir talepte bulunuyorlar. 116, bir zaman biz meleklere, Adem'e secde ettin demiştik. Onlar hemen secde ettiler, yalnız iblis hariç. O yüz çevirdi. 117, bunun üzerine, Ey Adem, bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Yani İblis. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, Sonra yorulur, sıkıntı çekersin dedik. 118. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır ne de çıplak kalmak. Yani cennette. 119. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Yani bunların hepsi dünyada olacak şeyler. Ama cennette bunların hiçbirisi yok. O yüzden yani bulunduğun konumu iyi bil, bunun kıymetini bil diye bir uyarı geliyor burada. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki ayetin anlamı orada ne susuzluk çekersin ne de sıcaktan bunalırsın demektir. 120. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, Ey Adem! ''Sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?'' dedi. Burada işte iblisin yaklaşması anlatılıyor artık burada. Ebu Hurey Radiyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Muhakkak cennette öyle bir ağaç vardır ki, binekli bir kişi gölgesinde yüz yıl yol alır da onu kat edemez.'' Yani çevresini dolanamaz. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani ebedilik ağacı e, bu olabilir diye biz bunu aktarmışız. Şeceretül Hult e, 121. ayet Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Ve asa Ademu Rabbehu fe Yani gay ve isyan e, fiilleri Adem Aleyhisselam'a burada nispetle geliyor. 122. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Sümmeçtebâhu Seçkin kıldı, TB'sini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Evet, burada tabii eee evli sünnet ve El cemaatin peygamberlerin ismet anlayışının da ne şekilde olduğuna dair bir delil vardır. Yani bazı kimseler buradaki ismet sıfatını yani peygamberlerin masum oluş sıfatını hiçbir şekilde günah işlemezler gibi böyle e, lanse etmeye çalışıyorlar. Sanki yani melekler nasıl Rablerine asla isyan etmeyen bir yapıdadır. Peygamberleri de bu şekilde lanse etmeye çalışıyorlar. Bu yanlıştır. El Sünnet'in itikadı bu değildir. El Sünnet'e göre peygamberler günah işlerler. Lakin günahta ısrar etmezler. Yani ondan tevbe ederler Allah Azze ve Celle. Onları tevbe'den tevbeye muvaffak kılar. Yani batılda ısrar etmezler. Ama günah işlerler. Burada da zaten Adem Aleyhisselam hakkında bu durum bildiriliyor. Asa ve Kava, Yani bunlar Adem Aleyhisselam'a nispetle geliyor. Tabi işte Yusuf Aleyhisselam hakkında var. Diğer peygamberler hakkında da bazı buna benzer, Süleyman Aleyhisselam hakkında, Davud Aleyhisselam hakkında bazı zelle denilen veya isyan olarak denilebilecek bazı yanlışları olmuştur peygamberlerin. Ama Allah Azze ve Celle onları hata üzerinde sebat eder, tutmaz, tevbeye muvaffak kılar. Nitekim rivayet Rüvedet Hadis'te kullu beni Adem. Yani bütün Ademoğulları hata edicidir. Hata edenlerin hayırlıları da edenlerdir buyuruluyor. Yani Ademoğlunun mayasında bu vardır. Bütün insanlarda, bütün beşeriyette bu vardır. Buna peygamberler de dahildir. Fakat onlar hatada ısrar etmezler. Yani hatayla işlerler. kaslı bir şekilde günah işlemezler. 123 dedi ki Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Teala Kur'an'ın yolundan gidenleri dünyada sapmaktan, ahirette ise bedbaht yani cehennemlik olmaktan korumaya kefil olmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu sözlerini ardından bu ayeti okudu. Evet, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Ee, yani... İblis, onun tayfesi, askerleri, cinler, yılanlar e, ve Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam. Burada cins olarak aldığımız zaman, işte insan cinsi, Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam insan cinsinden. İblis, iblis yani şeytan ve yılanlar yani yılan suretine girmeleri e, cinlerin bu sabittir. Yani bütün yılanlar cin midir? Böyle değil ama e, cinler dünyada insanlara yılan şeklinde görünürler. Burada da yani cennetteyken de yılan suretinde geldiğine dair İsrailiyat'ta bir takım rivayetler vardır. Bu İsrailiyat rivayetler, hatta eskiden yılanın deve gibi ayaklı bir yaratık olduğu işte iblis onun içine girerek yani iblis olduğu halde melekler sokmuyorlar cennete iblisi. Ama o deve şeklindeki yılanın içine girerek Adem Aleyhisselam'a yanaşıyor, oradan konuşuyor. Ondan sonra buradaki işte yeryüzüne indirilme cezası yılanların da sürünmeye mahkum edilmeleri şeklinde. Yani onların ayakları iptal edip yeryüzünde sürüngen hayvan haline getiriliyorlar. Bu da İsrailiyat kaynaklı bir haber. Yani yılanlar da böyle cezalandırılmış. Yani bu hakimin müstedeğinde eee Havva Aleyhisselam mesela bu çocuk meselesinden dolayı hayızla illetlendirilmesi yani ondan itibaren işte bütün kız çocuklarının yani bütün kızların Ademoğlunun kızlarının dişilerinin hayız hastalığıyla e, her ayın belli dönemlerinde bununla e, mibtela kılınması Havva Aleyhisselam'ın işlediği bir hataya binaen bir e, müptela ediliyor. Bu da hakimin müstedrekler rivayet ettiği şey. Yani cinsin işlediği bazı şeyler sebebi onun neslinden gelenlerin bu gibi şeylerle musallat edilmesi Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Yani sünnetullah, adetullah dediğimiz bir olay. İşte et kokmazdı denmesi. İsrailoğulları olmasaydı veya e, Allah Hacer'e rahmet eylesin. Şayet o zemzemin önünü kesmeseydi o gür bir şekilde akmaya devam edecekti. Ama onun böyle yapmaz sebebi de o e, o gür akıştan engellendi. Bu bir vesile. Bunun gibi e, örnekler çoğaltılabilir. Yani e, geçmiştekilerin işlediği bazı şeyler sebebiyle sonrakiler buna müptela ediliyor. İsrailoğullar da mesela kıyamet gününe kadar bütün Yahudiler, onların yolunda gidenler zilletle müptela edilmiştir. Hep yani Yahudiler bütün para gücüne sahip olmalarına rağmen bugün en zengin, topluluklar olmalarına rağmen, parayı ellerinde tutan güç olmalarına rağmen zillet ve için içindedirler. Bugün böyleler yani yeryüzünde. Allah o zilleti bunu kıyamet gününe kadar onlara yazmıştır. E, 124. ayet Kim de zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ona sıkıntılı bir yaşam vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh de nebi sallallahu aleyhi ve sellem lehu ma banka kavle hakkında Bundan kasıp kabir azabıdır buyurdu. Yani zikirden yüz çevirene, Kur'an'dan, sünnetten yüz çevirene kabir azabı vardır diye buyurdu. Bunu İbn-i i̇bn Hakim, İbn-i ve Azab-ül Kabir'de Beyhaki rivayet ettiler. Ebu Ureyra radıyallahu anh'dan diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kabrinde bir bahçe içindedir. Kabri 70 zira, yani yaklaşık 35-40 metre boyunda genişletilir ve dolunay gibi aydınlatılır. ''Kim zikrimden yüz çevirse muhakkak ona sıkıntılı bir yaşam vardır.'' Ayetinin hangi konuda indiğini bilir misiniz? Sahabeler Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''O sıkıntılı yaşam kabir azabıdır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ona 99 ejderha musallat olur, vücudunu şişirirler, onu sokarlar ve kıyamete kadar cesedini tahriş ederler.'' Bunu Hasan Bir İsnad'la İbn-i İbn-i Ebu Ya'la, Kabir'de Beyhaki, Acur-i Eşşeri'yada, taberi Tefsirinde Hakim-i Tirmiz-i nevad rüayet etmişlerdir. Evet yani bu ayet kabir azabının delillerinden bir tanesidir. Semura bin Cündüp radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına çok fazla söylediği şeylerden birisi de içinizden kimse rüya gördü mü sözüydü. Bir gün sabahleyin şöyle buyurdu. Bu gece iki kişi gelip bana hazırlan dediler. Onlarla beraber çıktım. Yeni arz mukaddes'e götürdüler. Yani Mescid-i Aksa tarafına. Yatan bir adamın yanına geldik. Elinde taş olan diğer bir adam başında duruyordu. Taşı başına vurup başını sıyırıyor. Taş yuvarlanıp gidiyordu. Peşinden gidip taşı alıyordu. Vuran adam daha dönmeden vurulanın başı eski haline gelip iyileşiyordu. Döndüğü vakit ilk sefer yaptığı gibi bir daha onun başına vuruyordu. Ben o arkadaşlarıma ''Subhanallah, nedir bunlar?'' dedim. Onlar ''Devam et'' dediler, ilerledik. Başüstü yatmış, kafasının arkası üstüne yatmış bir adama vardık. Elinde çengel olan diğer bir adam onun yanındaydı. Yanaklarına çengel takıp kafasına kadar yırtıyor, burnuna koyup kafasına kadar yırtıyor, gözüne takıp kafasına kadar yırtıyordu. Burada kafa derken ense arka taraf kastediliyor. Yani Arapçada kafa aslında burasıdır. Yani kafasına kadar yırtıyor derken mesela yanaktan, gözden, burundan, buralardan arkaya doğru yırtıyor. Böyle anlaşılmalı. Sonra diğer tarafı da dönüp aynı şekilde yapıyordu. Onu bitirmeden diğer tarafa eski haline dönüp iyileşiyordu. Yine diğer tarafa yaptığını bu tarafa yapıyordu. Ben arkadaşlarıma ''Sübhanallah nedir bunlar?'' dedim. Onlar ''Devam et'' dediler. İlerledik. Tandır gibi bir şeyin yanına vardık. İçinde sesler ve gürültü vardı. İçine baktık. Çıplak kadın ve erkek dolu. Altlarından alev kendilerine vuruyor. Alev vurdukça bağırışıyorlardı. Ben arkadaşlarıma ''Nedir bunlar?'' dedim. Onlar ''Devam et'' dediler. İlerledik. Hangi bir kızıl bir nehrin yanına vardık? Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehir kenarında da ellerinde küçük çakıllar olan bir adam vardı. O arada adam yüzdüğü kadar yüzüyor. Sonra çakılları biriktirenin yanına gelip ağzını ona açıyordu. Ağzına bir taş atınca gidip yüzüyor. Sonra bir daha ona dönüyor. Ağzını açıp adamdan bir taş daha yutuyordu. Bunlar kimlerdir dedim. Devam et dediler. İlerledik. Hiç benzerini görmediğim çirkin bir adamın yanına vardık. Yanındaki ateşi karıştırıp etrafında dolaşıyordu. Arkadaşlarıma bu kimdir dedim. Onlar devam et dediler, İlerledik. Yemyeşil, içinde baharın her tür çiçeği olan bir bahçeye girdik. Bahçe ortasında başını göremeyeceğim kadar uzun bir adam vardı. Etrafında hiç görmediğim çocuklar vardı. Arkadaşlarım bana devam et dediler, ilerledik. Büyüklükte ve güzellikte benzerini görmediğim büyük bir bahçeye vardık. Arkadaşlarım bana yüksel dediler, yükseldik. Binaları altın ve gümüş kerpiçten olan bir şehre vardık. Şehrin kapısını çaldık, bize açıldı. İçine girdik. Bir tarafı çok güzel, bir tarafları çok çirkin adamlar bizi karşıladılar. Arkadaşlarım onlara gidin şu nehirde yıkanın dediler. Orada suyu bembeyaz, geniş bir nehir vardı. Onlar gidip yıkandılar. Sonra bize döndüler. Çirkinlik onlardan gidip en güzel şekle girdiler. Arkadaşlarım işte bu senin evindir dediler. E ben burada e, şeyde düşmüş de... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sarayı gösteriliyor. Ondan sonra işte bu sene evindir diyorlar. Ben Allah'ın bereketi üzerinize olsun, bırakın içine gireyim dedim. Onlar fakat şimdi giremezsin dediler. Ben o arkadaşlarıma bu gece çok acayip şeyler gördüm. Nedir bu gördüklerim dedim. Onlar dediler ki, başı sıyırlan adam Kur'an'ın hükümlerini terk eden, uykudan dolayı farz namazlarını kaçırandır. Kıyamete kadar ona öyle yapılacaktır. Yüzü, gözü ve burnu kafasına kadar yırtan adam ise sabahleyin elinden çıkıp her tarafta yalan söyleyendir. Kıyamete kadar ona öyle yapılacaktır. Tandır gibi yerdeki çıplak kadın ve erkekler ise zina edenlerdir. Nehirde yüzüp taş yutan adam ise faiz yiyendir. Ateş karıştıran adam ise cehennemin bekçisi ve sahibidir. Bahçedeki uzun boylu adam İbrahim Aleyhisselam'dır. Etrafındaki çocuklar ise İslam fıtratı üzere ölen çocuklardır. Sahabeler, ''Eyalan Resulü müşriklerin çocukları da mı?'' dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, müşriklerin çocukları da.'' dedi. ''Bir taraf çok güzel, bir taraf çok çirkin olan toplu ise salih bir ameli, kötü bir amelle karıştıranlardır. Allah onları affetti. Ben ise Cibril'im. Bu da Mikail'dir.'' Bunu Bukhari, İbn-i Zeymi, İbn-i İbn Ahmet ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 125, ''O yani bu zikirden yüz çevirmiş şekilde ölen kimse kör olarak karşılayacak.'' Devamında o, Rabbim beni niçin kör olarak ettin? Oysa ben hakikatten görür idim der. Mücahit dedi ki, kast edilen delile karşı kör olmaktır. 126, Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları terk ettin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun. Katader Rahimullah dedi ki, hayrı terk ettim fakat şerri terk etmedin demektir. 127. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. 128. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda elbette ki sakınan kimseler için nice ibretler vardır. Katadır Aynullah şöyle dedi. Kureyş, Şam'a ticarete gider, Ağat, Semut ve benzerlerinin yurtlarından geçerler. Allah Teala'nın onlara ne yaptığını görürlerdi. i̇bn Abbas radiyallahu ayetteki li'ulin nuha kavli hakkında takva sahipleri, sakınan kimseler için demektir demiştir. 129. Eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı hemen azaba uğrarlardı. Mücahit Rahimullah dedi ki tayin edilmiş bir vade ile kastedilen dünyadır. Yani dünyanın sonu i̇bn Abbas radıyallahu anhla, lizamen kelimesiyle kast edilen ölümdür. 130. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnut olasın. Cerir bin Abdullah radıyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve yandaydık dolunay gecesinde aya baktı ve şöyle buyurdu. Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi görecek ve görme konusunda herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Onun için güneş doğmadan önceki namaz ile, güneş batmadan önceki namazı elinizden geldiği kadar kaçırmayın. Yani sabah ve ikin namazını ve kılmaya çalışın. Sonra güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini Hamdile ile Taha 130 ve aynı zamanda Kav Suresi 39. ayetini okudu. Bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bu ayette kastedilen Sabah ve ikindi namazlarıdır buna göre. Burada Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz ifadesi haşa Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetme burada söz konusu değil. Bu görmeyi benzetmedir. Yani Allah Azze ve Celle'yi benzetme değil, teşbih değil. Ee, görmenin sıfatını benzetmedir. Yani Allah Azze ve Celle aya benzetilmiyor burada da e, yani dolunayda o tam halini aldığı zaman edir haline aldığı zaman insanlar bunu görmekte nasıl zorlanmıyorsa Allah Azze ve celle'yi de görmekte zorlanmayacaklar. Yoksa Allah Azze ve celle burada aya benzetilmiyor. Böyle bir e, mana akıllara gelmesin. Umara bin Ruveybe radıyallahundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmadan önceki namaz ile güneş batmadan önceki namazı kılan kişi cehennem ateşine girmez. Umar'a radiyalan yani sabah namazı ve ikili namazı dedi. Basralı birisi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittin mi dedi. O da evet dedi. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Şehadet ederim ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ben de kulaklarımla işittim ve kalbim belledi, ezberledi. Bunu Müslim Ebu Davud Nesai hakim rivayet etmiş. Şehir Bani da tercih etmiştir. Katade Rahimullah dedi ki güneşin doğmasından önceki tesbih sabah namazıdır. Güneşin batmasından önceki tesbih ikili namazıdır. Gece saatlerindeki tesbih akşam ile yatsı namazlarıdır. Gündüzün uçlarındaki tesbih ise öğle namazdır. Yani Katadir Rahimullah bu tefsine göre Taha Suresi'nin 130. ayetinde 5 vakit namazda zikredilmektedir. 131 Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Katadir Rahimullah bu ayet hakkında Zehrete'l hayati dünya kavli dünyanın hayatının süsü demektir. Eee leneften lineften lineftinehum kavli kendilerini sınamak için yani fitneye uğratmak sınamak burada fitne kelimesi lineftinehum sınamak için denemek için demektir. Eee ve rizqu Rabbike hayrun ve abqa kavli ise Rabbinin vereceği rızık onlara verilen dünya su ve güzelliklerinden hem daha hayırlı hem de daha kalıcı demektir demiştir. Ebu Rafi radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir misafir ağırlamıştı. Ancak kendisine ikram edecek bir şey olmadığından Recep ayının başında ödenmek üzere borca veya ödünç olarak un almak için beni bir Yahudi'ye gönderdi. Yani burada Yahudi ile alışverişin, rehin alma, borçlanma gibi e, muamelelerin de caiz olduğu anlaşılıyor. Yahudi rehin olmadan vermem dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip durumu bildirdim de şöyle buyurdu: Vallahi ben gökte emin olduğum gibi yerde de emin biriyim. Şayet borca satmış olsa veya ödünç olarak verseydi kesinlikle ödemesini ona yapardım. Rehin olarak demirden zırhımı götürüp ver. Ancak henüz yanından çıkmamıştım ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i dünya nimet, nimetlerinden yana teselli eder gibi bu ayet nazil oldu. Yani o e, fakr uzarret içerisindeydi Allah'ın resul olmasına rağmen. Allah Azze ve Celle de bu ayeti ona bir teselli gibi indirdi. Yani dünyada kendilerine nimet verdiğimiz e, kimselerin e, onlara veriş sebebimiz onları fitneye uğratmak içindir. Onlara göz dikme diye. Bu hadisi ru yani Taberi tefsirinde Ebu Naim Marfetü Sahabe'de rivayet Elbani Sayül Cami'de sayı olduğunu belirtmiştir. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır vallahi ben sizin için ancak Allah'ın size vereceği dünya zinetlerinden korkuyorum. Bunun üzerine bir adam eyalan Resulü hiç hayır şerri getirir mi? dedi. Hayır kelimesi mal demektir. Arapçada hayır iyilik manasına geldiği gibi mal manasına da geliyor. Duha suresinde Estağfurullah. Adiyat suresindeki ayette de öyle. Ve innehu lihubbil hayri leşedit Yani muhakkak ki insan hayır sevgisinde şiddetlidir. Yani mal sevgisinde şiddetlidir. Burada da bu manada e, söylüyorlar. E, yani dünya ziynetlerinizde açılmasından korkuyorum diyor. Buradaki de diyor ki yani hiç hayır şer getirir mi? Yani mal şer getirir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sükut etti. Sonra nasıl dedim diye sordu. O zat e Allah'ın Resulü hiç hayır şerri getirir mi dedim cevabını verdi. bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şunları söyledi. Şüphesiz ki hayır ancak hayır getirir. Ama mal hayır demek midir? Şu muhakkak ki derenin yetiştirdiği her nebat, her bitki şişkinlikten ya öldürür yahut ölmeye yaklaştırır. Yalnız yeşillik yiyen hayvanlar müstesna. Bunlar karın dolusu yerler. Böğürleri doldu mu güneşe karşı durur, rahatça defacet yahut bevleder. Sonra geviş getirirler ve yine dönerek ot yerler. Şimdi her kim hakkıyla bir mal alırsa, yani helalinden alırsa, o malda kendisine bereket verilir. Her de hakkı olmadığı halde bir mal alırsa, onun misali yiyip yiyip doymayan öbür gibidir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani mal sevgisinin, mala düşkünün kişiyi e, haksızlığa, tecavüze, yani mal konusundaki tecavüze zulme sürükleyeceğine e, işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 132. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Abdullah bin Selam radyalanit'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ailesi bir sıkıntıya veya darlığa düştüğü zaman onlara namaz emreder ve bu ayeti okurdu. Bunu Taberan, Mucemil, İbn Baybunaym, Hille'de, Beyhakşu, Ablu İman'da sayısnaflar rivayet etmişlerdir. Zeyd bin Sabit radyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den içtiğim şeyler... E, soruldu diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Neşit'im. Işte, burada e, kıssası olan bir rivayet. Mervan'ın yanına gitmişti. Onun yanından çıkınca Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a soruyorlar işte e, sana ne sordu, ne konuştunuz? Onun üzerine bu hadise rivayet ediyor. Kimin tüm düşüncesi ahiret olursa Allah onun işlerini toparlar, zenginliğini kalbine koyar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin de niyeti dünya olursa Allah onun işlerini dağıtır, fakirliğini iki göz arasına koyar. Dünyadan da ona ancak kendisine yazılan gelir. Bunu sayı-ı Ahmet, Müsned'in ve Zühd'de İbn-i Mace, İbn-i Ez Zühd'de, Züht'te, Temmâm, İbn-i Abdülber Beyanül i Beyan-ül Kasım bin Selam, El-Hutat ve El-Mevaiz'de. Rivadetler Şeyh Muhbil, Cami-i Sait'te etmiştir. 133 onlar bize Rabbinden bir ayet getirmeli değil miydi dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? Mücahit Rahimullah dedi ki önce gelen kitaplarla kastedilen Tevrat ve İncil'dir. 134 eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Yani sen elçi göndermediğin için biz hevamıza uyduk gibi böyle bir mazeret söylerlerdi. Esved bin Süreyy Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde dört kişi mazeret belirtir. Biri sağır olup bir şey işitmeyendir. Biri akılsız olan kişi, diğeri İslam geldiğinde bunak olan kişi ve diğer de fetret zamanda ölen kişidir. Sağır, ey Rabbim, İslam geldiğinde ben hiçbir şey duymuyordum der. Akılsız kişi, ey Rabbim, İslam geldiğinde çocuklar bana keçi pisliği atıyordu, der. Bunak, ey Rabbim, İslam geldiği zaman artık benim bir şeye aklım ermiyordu, der. Fetret zamanında ölen kişi de, ey Rabbim, bana bir elçin gelmedi, der. Onlardan elçiye itaat edeceklerine, Rasul'e itaat edeceklerine dair söz alınır ve cehenneme girmelerini emreden bir elçi gönderilir. Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki, eğer cehenneme girmiş olsalardı, yani elçiye itaat etmiş olsalardı, ateş onlara serin ve selamet olacaktı. Ona girmeyen kişi, onun içine, cehennemin içine çekilecektir. Bunu Hasen bir İsnab ile Ahmet bin Abel, İshak bin Rahüye İbn-i Ebu Naim Hilye'de Taberani, mucem Kebir'de rivayet etmiş. el ı Sayyar'ı etmiştir. Aynısını aynı lafızla Ebu Hureyre Radyolant'ta e, İshak bin Rahüye rivayet etmiştir. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İsnabı. 135 De ki herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız. Doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş? Malik bin Enes'in yanında Ebu Hanife ve dinde sapanlardan bahsedilince İmam Malik'in yanında şöyle dedi. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet koydu. Ondan sonra da halifeler sünnete uydular. Ona tutunmak yani bu sünnete tutunmak Allah'ın kitabını tasdik etmektir. Allah'a itaati tamamlamaktır ve Allah'ın dininde kuvvettir. Hidayet bulan onunla hidayet bulur. Onunla desteklenen yardım görür. Kim ona muhalefet edip müminlerin yolundan başkasına yani o selefin sahabenin yolundan başkasına tabi olursa Allah onu varacağı yere vardırır ve cehenneme yaslar. O da ne kötü bir varış yeridir. Bunu sayı İbn-i Battâ Ebu Naim Hilyetül Evliyâ'da, Acûr-i Kadı Ebu Yala, İbtâl-ül Tevilâ'da, Ebu Amreddâni Risaletül Vâfiye'de rivayet etmişlerdir. Böylelikle Taha suresinin tefsiri de tamamlanmış oluyor. Allah izni verirse Enbiya suresi 21. sure bir sonraki derste devam ederiz. Subhaneke Allahumme bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfuruke ve töbelike. Tamamdır.